Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba. Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş, herkese merhaba. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ee, ederiz. Nedir haftanın karikatürleri? Haftanın karikatürlerine geçmeden ben bir bir değil hatta iki düzeltme yaparak başlamak istiyorum. Geçen haftadan sevgili dostumuz Tan Oral uyardı. Geçen haftaki programda Mim Uykusuz'un karikatürünü anlatıyordum. Bu çizmiş olduğu politikacı stereotipini, Tarif ederken başında melon şapka var demiştim. Düzeltiyorum. Evet. Melon değil, silindir, silindir şapka olmalıydı. Evet. Başlanmaz bir hata yapmışsın. Evet. Yani. <gülüyor> Onun için ben çok dikkatli ve sürekli dinleyicimiz e, Tanoral'a da buradan e, sevgilerim, selamlarımı evet, dinleyiciler gönderiyorum. Dinleyiciler müthiş tabii. Hiç sektirmiyorlar. İkinci düzeltme de yine geçen haftadan e, kendisinden e, Yunanistan muhabirimiz diye adını almıştım Tanaş Cimbis'le ilgili. tanış için Girit'li demiştim. Onu da özür dileyerek düzeltiyorum. Tanaş Cimbis Girit'te oturmakta fakat aslen İstanbullu. E, bu konuda da çok hassas e, bu uyarısı için de sevgili Semih Boray'a teşekkür ediyorum. Böyle, evet. evet girmeden o zaman ben de ufak bir düzeltme yapayım. Bir dinleyicimiz uyarmıştı. Ben Gerilin Akır'ın 1966 Dünya Kupası'nda gol kralı olduğunu belirtmiştim. Muazzam bir hata. kendisi bir dinleyicimiz hemen belirtmiş, düzeltmiş. Kendisi 6 yaşındaydı 1966 Kupası'nda diyor. E, e, miliklerde Hı. olmaz mıydı? <gülüyor> Düzeltiyorum. 1986'da Dünya Kupasında turnuvanın en golcü kişi seçilmişti, gol kralı ve altın ayakkabı almıştı. Ödülü de almıştı. Dinleyicimize de çok teşekkür ederim. Harika. Bu günah çıkartmalardan sonra şimdi karikatürlere geçebiliriz herhalde. Evet. Ee, efendim geçen hafta atlattığımız e, siyasi çalkantı diyeceğim. Yurt dışında da büyük bir ilgiyle izlendi. Halbuki öyle olunca da çok sayıda Türkiye karikatürü uluslararası basında, yabancı basında ve sosyal medyada e, yer aldı. Ben yani ilk olarak Fransa'nın yani Frans 24 televizyon katanlığında gösterilen bir karikatürle başlamak istiyorum. Çizer'i Leman dergisinden tanıyoruz kendisini. Zehra Ömeroğlu. Ee, Zehra bu karikatürü yabancı basında yer alan bazı yazıları, bazı makaleleri okuduktan sonra çizmeye karar vermiş. Pek çok yazıda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar karizmatik olmadığı yorumları yapılıyormuş. Bu nedenle de yorumcular Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinin zor olduğu güç olacağı sonucuna varıyorlarmış. Ee, Ömeroğlu'nun e, Cartooning for Peace oluşumu kanalıyla Fransız 24 kanalına gönderdiği ve e, Cuma günkü haber bülteni içinde yayınlanan karikatüründe e, biz iki lideri e, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ı yan yana dururlarken görüyoruz. Tıpkı e, o suçlu kişilerin e, tanık tarafından belirlenmesi için böyle yanlarına ilgisiz kişiler konur ve e, Tane aynalı bir camın arkasından gösterilir ya işte tam o şekilde bu iki liderimiz de duvara dayanmış. Sanki önlerinde bir aynalı cam varmış gibi e, duruyorlar yan yana. Kılıçdaroğlu solda, Erdoğan sağında. E, Kılıçdaroğlu'nun ceketi ilikli fakat gömlek yakası açık, ravatı yok. Erdoğan ise e, artık kendisiyle özdeşleşen, e, Kareli ceketini giymiş, kravatını da takmış. Sert bakışlarıyla yukarıdan böyle aşağı doğru Bay Kemal'i süzüyor. E, yukarıdan diyorum zira aralarında en az böyle bir 30 santimlik kadar bir boy farkı var karikatürde. E, Kılıçdaroğlu ise gayet sakin. E, kimi kültürlerde geçen diyeceğim böyle klasik bir cümleyi terennüm ediyor. Önemli olan boyu değil işlevi. Şimdi karizma ve boy farkı yorumlarına böyle itiraz etmiş oldu karikatürcü e, Zehra Ömeroğlu. Evet. E, bilmem anlatabildim mi? <gülüyor> yine çalışıyoruz. E, <gülüyor> e, yine aynı konuda e, yabancı basında yer alan bir diğer karikatür. O da Ahmet Rahma adındaki bir karikatürcüye ait. Ahmet Rahman'ın karikatürleri yurt dışında çeşitli mecralarda yer buluyor. Ee, hem Cartoon Movement hem de Cartooning for Peace sitelerinde düzenli olarak e, yayınlanıyor. Ve her de sitede, e, sitede de Milliyeti Türk olarak e, geçiyor. E, ben bu karikatürcümüzü tanımadığım için biyografisine baktım. Şunlar yazıyor. Ahmet Ahmet Radma 1986 doğumlu bir Türk e, karikatüristmiş. El Cezir Haber kanalı ve Al Arabi Ali Cadid gazetesinde 8 yıl çalışmış. Halen Katar gazetesi Al Şark ve Al Kus Al Arabi gazetesiyle işbirliği içindeymiş. Bu kadar. Şimdi e, Ahmet Rahman'ın e, Cumhurbaşkanı e, seçimlerine bakışını e, karikatürleştirdiği e, çizimine bakalım. Karikatürde bir boks rengi görüyoruz. Ringte ayakta bekleyen iki boksör karşılıklı olarak birbirlerini süzüyor. Ee, buraya kadar her şey normal. Ee, sağdaki boksör e, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan soldaki ise Kemal Kılıçdaroğlu. Az önce anlattığım e, Zehra Ömeroğlu'nun e, karikatürünün aksine iki boksörün de boyları hemen hemen eşit. Hatta e, dikkatlice ölçülürse sanırım Kılıçdaroğlu birkaç milim daha uzun görünüyor bu karikatürde. Demek ki uzaktan Ahmet Rahma'ya öyle görünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesinde biraz kızgınca kaşlarını çatmış sanki. Erdoğan ise çok daha sakin bir elinde beline dayamış ve rakipten gelecek ilk hamleyi bekliyor. Fakat işin ilginci rakibinin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun atak yapmaya hazırlanan boks eldivenli tam sekiz tane kolu var. Sekiz tane sayıyorum. Tam bir Hint tanrısı gibi değil mi? E, bu e, fazladan altı kol aslında e, Kemal Bey'in arkasında Falinas'ın içine gizlenmiş olan e, üç başka kişinin kolları. Hatta dikkat ederseniz Kemal Bey'in kolları aşağıya sarkmış. Yani atak yapan, e, arkasında gizlenen kişilerin kolları bulunur. E, vuracak olanlar. E, bu beş, karikatın... arka, beş arkada beş kişinin başı. Beş kişi. Bizim. Evet. Olabilir tabii. Daha doğru zaten beş kişi olması. Ee, yani bu karikatürü de çeşitli şekillerde e, yorumlamak müm mümkün. Yani ben izninizle bir yorum yapacağım. Ahmet Rahma e, Türkiye vatandaşı olabilir ama bence Türk siyasetini henüz yeterince e, tanımıyor gibi geldi bana bu karikatüre bakınca. Ee, bilemedim. Ben de anlayamadım. Evet. Böyle karikatürler oluyor. Kaçırmamak lazımdır. Evet, e, deprem felaketinin e, artçı dalgaları sürüyor maalesef. E, geçen hafta da gündemde olan konuların başında çadır sorunu geliyordu. E, Kemal Kıçdaroğlu, box ringinden herhalde seyircilere seslendi. Deprem bölgesinde halen çadır ve konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarına süratle onları çözsünler e, dedi. Evet, adaylığını, yani Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra da hemen ilk gün deprem merkezine gitti. Evet. Burada çadırda evet. kaldı. Kılıçdaroğlu'nun da bu serzeş, bu seslenişine değil, değil, karikatürcü Nuray Çiftçi, Bulut Bebek karikatürüyle cevap verdi. Hatırlatayım, Bulut Bebek, Nuray Çiftçi'nin 1989 yılından beri bir band karikatür olarak hayat verdiği bir tipleme, bir bebek tiplemesi. Henüz böyle emeklemesine ve e, hep emzikle dolaşmasına rağmen e, zaman zaman boyundan çok daha büyük laflar eder. E, Duray Çivşi'nin bu iki karelik e, bulut bebek karikatüründe bu kız... Ee, bulut bebeği yıkılmış bir binanın e, enkazı önünde yerde oturmuş. E, ağlarken görüyoruz. Can Hıraş'ı ağlıyor. E, düşünce balonunun içinde de bir tek sözcük var. Çadır, çadır diye ağlıyor bebek, bulut bebek. İkinci karede ağlamayı kesmiş. E, karşısında ona öfkeyle e, bakan, karşısına dikilen ve ayar veren bir kişiye şaşkınlıkla bakıyor böyle. Ne diyeceğini bilemiyor. Mutlu tutulmuş sanki. Çünkü karşısındaki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Erdoğan o kadar kızgın ki bulut bebeğin çadır diye yaygara kopmasına, ağlamasına sinirden böyle kıpkırmızı kesilmiş. Ve hatta ağzından dökülen harfler bile kırmızı çıkıyor. Öyle yapmış Nurhan Çiftçi. Çadır devletimiz biz diye çıkışıyor. Küçük deprem Böyle bir karikatür. Ee, tabii ki gerçek değil ama e, her zaman dediğim gibi karikatür zaten hiçbir zaman gerçek değil. Gerçekçi oluyor. Ee, burada da can yerinden buranın acıtan bir karikatür olmuş. Evet yani bizim de bugün çok ayrıntısına inme fırsatını zaman açısından bulamadığımız bir durumda da mesela şeyde BBC Türkçe'nin e, Röportajında görebiliyoruz Aynı şeyi yani Funda öztürkle Öztürk ile Berza Şimşek Gaziantep'te Nur Dağ Sakça Köyü Sakça Gözü köyüne gitmişler Ve her evde cenaze var Depremde köyümüz silindi gitti Çadır da yok hiçbir şey yok diyorlar Ve çok geç müdahale olduğunu belirten önemli ifadeler var orada da köyde o, 20 ev evet. ya kaldı ya kalmadı bizim evimizden 5 cenaze komşularımızda altı cenaze köy tamamen silindi gitti diyorlar ve gelmedi çadır yani çok geç geldi her şey diyorlar gerçekten çok can atı, acıtıcı diyeceğim yani insanın böyle yüreği yanıyor sızlıyor afad ekibi altı gün sonra geldi diyorlar evet evet, evet. Yani şimdiki karikatür de öyle aslında Sefer Selvi Erhan Can'dan müşterek imzalı bir karikatür Leman dergisinden Yine karikatürde deprem bölgesindeyiz enkazların arasındayız Gece olmuş gökyüzü açık gökte bol yıldız var hatta Hilal de sanki yıldızlara gülümsüyor gibi Yani gökteki manzara şahane fakat e, yeryüzündeki manzara hiç de öyle değil. E, yıkılmış bina görüntülerinin ortasında, boş alanda, e, genç bir kız, bir çocuk belki, cenin pozisyonunda kıvrılmış yerde uyuyor. Kıyafeti yırtık pırtık, ayakları çıplak, enkazdan çıkmış bir e, tuğlayı, enkazdan aldığı bir tuğlayı kendisine yastık yapmış. Yorgan olarak ne bulmuş peki? 200 liralık bir banknot. evet. Erdoğan'ın dağıttığı parayı kendisine yorgan yapmış. Onunla ısınmaya mı çalışıyor, tünemeye mi çalışıyor? İşte gerçeğin ta kendisi. Evet tam, evet, tam örtememiş ama. Evet, 200 lira. 200 lira artık örtmüyor. Erdoğan'ın yanında şöyle bir izahat var. Genelde afetlerde çay, kahve dağıtan Erdoğan, deprem bölgesinde çocuklara para dağıttı. Evet. Yani geçen hafta hakikaten Adanyaman'daki para görüntüleri e, çok da tartışıldı. Üstelik de bu, bu para olayı birkaç kez e, gerçekleşmiş. E, yani kendisini o bekleyen vatandaşlara e, cebinden paraları çıkartırken çak yaptığı falan selam verdiği sahneler vardı. Ben izlemedim ama Erdoğan birkaç deprem para dağıttıktan sonra kalan parayı da cebine koymuş. O sıradınca adamlar para dağıtma reis diye de seslenmiş. Öyle e, haberler alıyordu. Hafta sonu Biyanet'te Dicle Dilan Salman'ın bir haberi vardı. Deprem bölgesinde çocuklar beslenemiyor diye. İlginç bir şekilde mesela oradaki ailelerden bir tanesi demiş ki 12 tane gofret aldım. işte çocuklar için 340 TL ödedim demiş. 12 gofrete. yani Demek ki bölgede hala fırsatçıların olduğunu anlatan bölgede. Yani haberin bir kısmında böyle şeyler de vardı. İşte para yardımı evet. demek ki böyle durumlar için gerekli. Ama bu fırsatçılarla pek mücadele edilmiyor diye düşünüyorum. Ki buna da evet. birçok haber var. Evet, yani evet orada Gürker Tayıncıoğlu'nun şey. da 11 Mart'ta yazdığı bir çok özlü... Özette görülüyor deprem bölgesi notları rant soruşturmalar ve adalet arayışı başlığını taşıyan yazısında şöyle diyordu. İzninizle onu da bir küçük paragrafa yer vereyim. Bizi unutmayın bir süre sonra kulakların alıştığı bir cümleye dönüşecek. Evet. İyimser bir tahminle bile depremin vurduğu kentlerin ihtiyaçlarının birkaç ayda bitmesi ihtimali yok. İhtiyaçlar sürecek ve insanlar bu durumdayken bir de adalet peşinde koşmak zorundalar. Omuz vermeden yanlarında durmadan yürütülecek bir mücadele değil bu. Ve değiştirmek istiyorsak bunun tek yönemi de yöntemi de seçim değil. ısrarcı olmak, baskı kurmak, gerçekten hesap vermesi gerekenlerin yargılanmasını talep etmek, takip etmek diyor. Çok doğru. Evet. Ee, ben devam edeyim isterseniz. Lütfen lütfen. Şimdi e, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde akademisyen kendisi, mimar ve ilüstratör Hakan Keleş'in e, yine sosyal medya paylaşımından aldığım bir karikatürle sürdürmek istiyorum. E, aynı konuda e, bu karikatür aslında bir fotomontaj ya da buna karikatür kolaj da diyebiliriz karikatür kolajı. E, Hakan Keleş kendi fotoğrafların içine kendi dev e, adamlarını, dev tiplemelerini montajlamakla biliniyor. E, bu kez e, hafta içinde bir gazetelerde yayınlanan bir fotoğrafın üzerine bir tipleme e, montajlamış. E, hani o Adıyaman'daki tarım ağrısında TOKİ inşaatı e, başlatıldığı e, haberleri vardı. tarlaya bina dikiyorlar diye haberi eşlik eden e, fotoğraflar vardı. E, Hakan Keleş bu fotoğrafın <gülüyor> üzerine birkaç ekleme yaptı. E, tarlanın başında dev bir insan görüyoruz yine e, onun tipik e, çizimiyle. E, şöyle tarif edeyim hatta Bangu'nun e, çok ünlü bir tablosu vardır hani bu tabloda gün doğumunda rengarenk böyle ekin tarlasının ortasında boynuna astığı torbadan tarlaya e, şey tohum e, serper e, köylü e, tohum serperek ilerleyen bir köylü vardır. İşte bu e, Geleşin çizimindeki kişi de boynuna bir tohum torbası asmış. Fakat e, giysileri öyle tarlada çalışan köylü giysisi değil. Tam aksine e, bu kişi kravatlı, beyaz gömleğin üzerine e, yine ekose bir ceket, kareli bir ceket e, geçirmiş. Ve boynundaki o tohum torbasından tarlaya minik beton kırıntıları serpiyor. Toprakta. Öylesine bereketli olmalı ki tohumlar hemen ekim vermeye başlamışlar bile. Arkadan öne doğru böyle beton kolonlar hatta bloklar yükselmeye başlamış. Öndeki kolonlar e, filizlenmiş. E, Haka Keleş tarım alanlarını hızlıca imara açtığımıza göre çok güzel ders almamışız felaketlerden diyerek. ironi yapıyor ama ne yazık ki bu karikatürde maalesef son derece gerçek. Gerçekçi evet. Hatta Adıyaman Belediyesi tarım arazisine yapılacak projeyi de gururla tanıtmış hafta içinde. Ben bu noktada kendisini deprem karikatürleri sıkça andığımız, hatta deprem günü karikatürlerini anlattığımız Muhammed Şengöz'ün bir hayli komik fakat bir o kadar da trajik bir karikatürüyle deprem konusunu bu hafta sonlandıralım diyorum. Ee, alt alta üç karelik e, bu karikatürde bir parkın içindeki bankların birinde oturan bir kadın görüyoruz. İlk karede e, sol taraftan elindeki çiçek bu buketiyle kendisine doğru yaklaşan e, bir delikanlı var. Gülümsüyor genç kadın. Anlaşılan bu iki sevgili partta buluşmak üzere e, sözleşmişler, randevulaşmışlar. İkinci karede genç kız hala gülümsüyor fakat delikanlı birden telaşlanarak böyle sevgilisine doğru bir hamle yapıyor. Çünkü karikatür karesinin sağ tarafından içeriye bir iş makinesi. Giriş yapmış durumda. Kepçe şeye doğru ilerliyor. E, banka doğru. Üçüncü ve son karede maalesef trajik son. İş makinasının kepçesi tek bir hamlede. Ahşap bankın üzerinde oturan genç kadınla birlikte bankı da kapmış. Delikanlılarının o korku dolu bakışlarının e, önünde sevgilisini götürüyor. Delikanlıların elindeki çiçekler davada uçuşuyor. Geçmiş olsun durum budur. Trajik komik bir karikatür Muhammed Şengöz'den. Evet, evet e, hafta boyunca konuşulan bir diğer tüyler ürpertici olay, e, Bursa Spor taraftarlarının Ahmet Spor'a yaptıklarıydı. Olayları burada tekrarlamama gerek yok tabii, herkes biliyor. Bu radyo kanalında da hafta boyunca sıkça dile getirildi. Ben e, gazete duvarda yer alan ve olayı net bir şekilde özde, özetleyen diyeceğim. Ronnie Batten'in karikatürünü anlatayım hızlıca. Karikatürde maçtan sonra evine dönen bir Amespor futbolcusu. Kapının eşiğinde eşi ya da belki annesi ya da kız kardeşini bir işte, yakını tarafından karşılanırken görüyoruz. Futbolcunun spor malzemelerinin taşıdığı torbası, koltuğunun altında futbol topu, üzerinde eşofmanı ve kendine özgün saç modeli hemen hemen bütün takımlarda gördüğümüz Tipik bir günümüz futbolcusu diyebiliriz buna. Ee, sol gözü de almış olduğu bir darbeden ötürü biraz şiş ama e, bu da normal. E, maçtan geliyor. Belki tek farkı eşofmanındaki kokart. Orada Ahmetspor yazıyor. Kokartın üstünde. Ahmet Sporlu futbolcumuzu kapıda karşılayan yakını kadın soruyor. Nasıldı deplasman? Cevap çok ironik yine. 90 dakika oyunda 90'ların bütün oyunlarını gördük. Evet, 90... Evet, 90. 90 yaşanmış 90, olan... ...çok büyük... E, ...ölümcül terör vakaları... ...vardı dört piyanda. Evet, evet, evet. evet. Derin devlet ve Futbol demişken bende karikatür... ...yok ama bir ufak haber... ...ilave edeyim izninle... ...Galas Saray taraftarları da... Hı. ...uzun süre maç yapmamışlardı... Galatasaray Klub'ü Kasımpaşa maçında onlar da katılmışlar tribüne istifa sloganına yalan yalan yalan Yo, onlar, onlar, onlar Kasımpaşalılardır mutlaka. 20 sene oldu istifa ulan diye slogan atmışlar 25. haftada bir de rekor kırmış aralıksız 16 maç galiba kazanarak Beşiktaş'ta geçmiş rekorda benim birkaç sorum var Hemen aklıma gelen soruları size de sorayım. İkinize de Galatasaray'ın bundan sonraki maçları seyircisiz mi oynanacak? 1-2-Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarında gerekli tedbir alınacak mı? 3-Galatasaray kulüp üyeliğinden istifalar ne zaman başlayacak? Benim yanıtım var buna. Bence bütün maçlara takımlar ne olursa olsun Karagümrük Spor Taraftarı ve Bursa Spor Taraftarı alınacaktır. <gülüyor> bütün maçlara onlar gönderecekler. O da olabilir. Ee, benim benim, ben, benim e, naçizane cevabım şu. Ben Fenerbahçe diyeyim. ilgilenmiyorum. <gülüyor> Başı çeken oydu ama Fener diyeyim. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Bu arada ben de bir yazıdan bahsedeyim. Kaos ile yazarı Yıldız Tar T24'te Bursa Sporu yazdı. Bu e, işte Ahmet Spor maçında yaşananlar üzerine kendisi de Bursalıymış. Daha önce ben de açıkçası bir Bursalı olarak anlatmıştım. Texas takımı meşhurdur e, diye e, aşırı sadece LGBT düşmanı da ben de Bursa'dayken böyle bir e, Gökkuşa Derneği'nin etkinliğine saldırdıklarını hatırlıyordum. Yıldızlar da oradaymış meğer o da e, Bursalıymış. Bu olayı da anlatmış bir de bir benzetme yapmış. Bursa için biliyorsunuz yeşil Bursa denir. <gülüyor> Yeşilin açılmış olmasını da e, tesadüf olarak görmediğini söylemişti. E zaten işte evet. bir sonraki Re Re Re karikatürde de var. Yani Renault Bursa'da üretiliyor. <gülüyor> Bursa yeşil Bursa. Evet. E şeftali cenneti idi falan. E Yarma şeftali değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bursa spor demişken şimdi e e Sönmez Karakurt'un e gaz oksijeninde yayınlanan karikatüründen de kısaca... E Kısaca demeyeyim de hızlıca artık e, söz edeyim. E, bu Burada da e, Sönmez Karatlı bir öneride bulunuyor karikatüründe. E, karikatürde asfaltta hızla yol almakta olan beyaz bir otomobili arkadan görüyoruz. Plakası yok. E, kaportasına da yaşasın kötülük diye bir slogan yazılmış nedense. Bu e, adet midir Özdeş Bursa'da? Yaşasın kötülük diye yazarlar mı? <gülüyor> Ben mar arabanın markasını pek anlamam arabalardan, onun için bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu bir Toros çünkü arabanın arka camına da yeşilin posterini yapıştırmışlar. Ve yeşil ee, yeşil de bayrak asmışlar. Evet. Yazmazlar çünkü kötülük olarak görmüyorlar. Anladım. Doğru. Haklısın. Hı. Haklısın. Evet. Doğru. Maalesef. Hı. Maalesef. Evet. Onu yazan Hanna Arendt. Evet. Doğru. <Gülüyor> doğru. Yaşasın kötülük diye yazar. O da o, da o şekilde evet. düşünmüyor ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, araba arabanız yolda e, giderken içindekiler de arabanın açık canlarından e, kutlamak için olsa gerek bir şeyleri dışarıya otomatik silahlarını çıkartıp havaya doğru rastgele ateş açıyorlar. Karikatürde bu tabii gerçekte olmaz. E, arabanın bagajından dışarı yoğun bir kalm izi. Bırakıyor onu da görüyoruz kırmızı değil mi otomatik silahla vurdukları kurbanlarını herhalde bu arabanın bagajında taşıyorlar demek ki yani bu artık ne gerçek ne de gerçekçi bir karikatür başlı başına korkunç bir karikatür olmuş bir unsur daha var bu karikatürde yalnız önemli yolun kenarında arabaya el sallayan bir adam görmekteyiz. Koltuğunun altında bazı evraklar ya da bir dosya var. Üzerinde de e, yakası kalkık siyah bir cübbe geçirmiş. Bu bir avukat zaten arabadakilere de avukat lazım mı diye sesleniyor. Ben bilmiyorum siz neden, ne diyeceksiniz. Ben bu avukatı Profesör Ersan Şen'e benzettim ama bilmiyorum. Ben, neden acaba? Ben bilmiyorum. Ben de. Peki. bu arada ben yıldızların e, yasında ufak bir bölüme de değineyim. Şimdi böyle bu, karikatürde var ya her tarafa ateş ediyorlar işte kan damlıyor vesaire. Ortalık Teksas'a dönmüş gibi. Meğer Bursa Spor taraftarının bu bu, bu, me bu şey meğer dedim. Bu Bursaspor taraftarının adı biliyorsunuz Teksas. Bunun evet. adını alma sebebini açıkladı e, Yıldızlar. Ben de bilmiyordum. 1967'de Zonguldak deplasmanda çıkan olayların ardından basında Zonguldak'ı Zonguldak'ı Teksas'a çevirdiler yorumu yapılmış. Bursaspor taraftarları da bunu o zaman e, üzerine almış ve kendisine Teksas deriye başlamış. Yani evet biz Stormix Teksas'la büyümüş bir kuşuz. Öyle değil. <gülüyor> Amerikan koylar Aslan Junior. Aslan Junior. Severis Teksas. Evet. Belki biz kendi sorunlarımızla boğuşurken, e, iyice içimize kapanırken dışarıda işler iyi gidiyor aslında. E, bakın e, sık sık karikatürlerini anlattığımız Hollanda'da e, Stuart Royards e, bu hafta ne çizmiş? E, karikatürün ne okuyayım önce. Uçak yolculuğu neredeyse korona öncesi seviyelerine geri döndü. Karikatürde de büyükçe bir havalimanının pistini görüyoruz. Pistin üst, üzerinde dev uçaklar sıra sıra dizilmişler. Kalkış izni bekliyorlar. E, muhtemelen ya da belki e, yanaşacaklar. Taksi pozisyonunda. Havada onlarca uçak e, gökyüzünde böyle beyaz duman izleri bırakarak uçuşuyor. Yani e, o kadar ki gökyüzü neredeyse böyle e, ceketteki az önce anlattığım ceketteki ekose desenlere falan dönmüş. Ee, ve puslu bir hava var. Güneş bile neredeyse solacak. Ee, yerde ise pistin kenarında sıra bekleyen uçakları elinde bayrak ve lefhalarla e, yönlendiren kulaklıklı bir görevli var. Yanılmıyorsam bu kişilere marşal deniyordu diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yani her şey çok normal. Fakat bu karikatürü... E, aslında karikatür yapacak, yapan unsurlara bakacak olursak, bazı ayrıntılar var, onları anlatmamız şart. Örneğin pistin zemini. Tamamen kurumuş, çatlamış, kurak bir topraktan oluşuyor zemin. Arkadan gördüğümüz o yönlendirme görevlisi, onun elleri ve kafası ise iskelet şeklinde. Tamamen kemik, iskelet. Yani aslında turuncu yeleğinin altındaki giysisi de siyah bir cübbe. Yani kendileri ölüm meleği Azrail'i temsil ediyor. Evet. Ve turuncu yeleğinin üzerinde ise dünya ambleminin hemen altında e, hangi şirkete ait olduğu yazılı bu işletmenin. Limit change yani iklim değişikliği. Söylenecek bir söz yok. Yok, kalmadı. yok. haftanın karikatünü seçiyor sadece. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Aptanın karikatürü bu bence siz buyurun ee, ben biraz komik karikatür olan e, Muhammed'in karikatüründen yanaydım biraz e, Muhammed gözün <gülüyor> karikatüründen ama e, tabii ki ağırlıklı oy hakkı her zaman <gülüyor> geçerli bizim demokrasimizde özdeş ne diyorsun o zaman ben de ayrı bir karikatürle bir Bursalı olarak Bursa taraftarının <gülüyor> yediği halkların çizildiği. <gülüyor> e, e Yaşasın Teksas. Evet. Üçünü birden yapalım bu sefer. Üç, üç yani. silahşörler diye. Üçünü birden seçelim. Olmaz mı? Altılı masa gibi olacak. Tamam. Evet. Olur. Ü, üçlü masa. Üçlü masa. Ee, tamam. Gayet demokratik oldu şimdi. <gülüyor> evet. Hakikaten öyle oldu. Peki çok teşekkürler. Olumsuz teşekkür bir ettim. şeymiş gibi. <gülüyor> evet ya. Hakikaten öyle oldu ya. Olmadı mı? bir daha seçelim. <gülüyor> Peki görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.